Biz doğacak çocuğumuza peygamber efendimizin ismi Muhammed Mustafa'yı vermek istiyoruz. Ama birçok insan çocuğa ağır gelir diyorlar. Bu konuyu da bizi aydınlatırsanız çok seviniriz demişler. Maalesef son zamanlarda böyle bu isim, yani peygamberimizin ismi, Muhammed ismi çocuklara ağır gelir diye vermekten kaçınıyorlar. Halbuki peygamber efendimizin şöyle bir bize tavsiyesi var. Tesemmü bismi ve la evet, Benim hocam. ismimi çocuklarınıza veriniz ama benim künyemi vermeyiniz. Peygamberimizin künyesi neydi? Ebu Kasım. Yani Ebu Kasım diye benim künyemi kullanmasınlar. Ebu Kasım, Kasım'ın babası anlamına geliyor. Peygamberimizin çocuğundan birisi Kasım olduğu için Ebu Kasım derlerdi kendisine. Hatta daha çok Hani toplumda müşrikler Ebu Kasım diye hitap ederlerdi. Onlar peygamberimize inanmadıkları için bir örftü onlarda bir çocuğunun babasının babasıyla anılmak. Diyelim ki sizin diyelim bir çocuğunuz var işte Ebu Furkan. şey Babanıza mesela diyorlar ki Ebu Furkan evet. yani sizin babanıza veya sizin bir çocuğunuz var ismi neyse o zaman o isimle hitap etmek onlarda bir iltifat kabul edilir. Bir şeref addedilir. Bu bakımdan peygamberimize böyle söylerlerdi. Peygamberimiz zaten başta okuduğum cümlede ne diyor? Tesemmev bismi, benim ismimi veriniz. Şimdi peygamber Efendimiz derse ki benim ismimi verin çocuklarınıza derse birisi de kalkıp derse ki hayır ya bu Muhammed ismi çocuklara ağır geliyor derse, Peygamber Efendimiz'in sözüne aykırı hareket etmiş olmaz mı? Elbette ki, Peygamber Efendimiz'in sözüne aykırı hareket etmiş olur. Peygamberimiz'in sözü ortada varken, başka bir söz söylenemez. Evet. Bu son zamanlardaki adete de e, dedikoduya da kulak asmamak gerekiyor o zaman yani. Evet. E, burada biraz kasıt da var. Yani aslında biraz şöyle oldu hocam. Sadece efendimizin ismi değil de mesela Ayşeler, Hatice'ler, Fatıma'lar, Zeynep'ler, Sümeyye'ler kız isimleri olarak da düşündüğümüz zaman buna nispeten işte Ali'ler, Ömer'ler, Osman'lar, Ebubekir'ler bunlar da azaldı. Yani biz de böyle değişik, duyulmamış bir isim koyma hastalığı türedi diye et, ben öyle düşünüyorum. Ama bunun da yanlış olduğunu söylemek mümkün mü? İyi yani tabii. İlla farklı olacak diye bir şey yok. Tabi yani bugün gerçekten hakikaten isim olarak ben farklı bir isim vereceğim diye sahabeden kaçış peygamber isimlerinden kaçış, tarihi büyüklerimizden kaçış var. Onun yerine e, ilkisiz alakasız bazen ya bu da ne anlama gelir diye e, diyebileceğimiz isimler koyuyorlar. böyle Bir böyleler var. Bir de İlla ki benim ismim Kurandan olacak diye ilgisiz alakasız e, orman isimler orman. koyanlar var. Mesela biz, bir seferinde e, birisi yazmış diyor ki ben diyor e, işte çocuğuma Belize ismini koyuyorum Kuranda da ne, geçiyor Belize Beliz. Evet hocam. E, Kuranda da geçiyor diyor. Bizde ha, işte hafızlığımız olduğu için. Ben hemen düşündüm ya bu Belis ismin nerede geçiyor acaba? Kur'an'ın neresinde geçiyor diye. Ben bile bayağı bir düşündüm zorlandım efendim. Sonra baktım ki Kur'an'da bel diye bir kelime var. Es-sa'atu diye bir kelime var. Oradan beli almış. <gülüyor> Es-sa'atu'nun da sesini almış. birleştirmiş Belis-sa'atu diye okunuyor ya. Belis-sa'atu. Evet, evet yani. Belis diyor. Kur'an'da da geçiyor diye. Evet, tabii yani, kafiyeli de olmuş. He, güzel olmuş. E, bu da bir hastalık yani. Ya. Böyle de yapmamak lazım. Peki hocam. Teşekkür ederiz. İnşallah bugün söylediğimiz ve bundan sonra söyleyeceklerimize izleyicilerimiz kulak verirler. Hocalarımızın tavsiyelerine dikkat ederler inşallah.